Bugün stüdyoda yalnızım diyecektim ama demiyorum Asu ve Alp yoklar ama çok değerli bir konuğum var ve teknik masada da Selahattin arkadaşımla beraber yapıyoruz bugün programı Şimdi konuğumu size takdim edeceğim enerji analisti Haluk Dreskeneli konuğumuz hoş geldiniz Haluk Bey Hoş bulduk <gülüyor> hoş bulduk Derya Öncelikle çok teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Çünkü efendim. şu anda büyük adada şöyle keyifle ya deniz kıyısında ya da bahçenizde püfür püfür makalelerinizi yazıyor ya da güzel bir müzik <gülüyor> eşliğinde kahvenizi içiyor olabilirdiniz. Çayımı <gülüyor> evet. Evet. şimdi hemen programa başlamadan önce destekçimizi de söyleyelim lütfen destekçilerimizi. Özlem ve Oktay Esemenli çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Ee, Haluk Bey, ODTÜ Makine Mühendisliğinden mezun olduktan sonra kamu, özel sektör ve Amerika-Türk yabancı ortaklıklı mühendislik firmalarına, yatırımcılara ve üniversitelere danışmanlık e, yaptı. Mühendisler mü, e, Makine Mühendisler Odası ve ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu üyesisiniz aynı zamanda. E, ağırlıklı olarak enerji konularında makaleleriniz var ama e, günlük yaşama dair de yazıyorsunuz ee, esasında bu makalelerinizi e, nerede paylaşıyorsunuz e, şu anda dinleyicilerimize iletmek ister misiniz Tabii efendim benim kendi iki, iki e, blog sayfam var biri İngilizce biri Türkçe e, İngilizce blog sayfam Energy Newsletter Turkey Blogspot.com öbürü de Yuva Kur'an e, Blogspot.com her ikisine de Google'dan benim ismimi Başına yazarsanız bir. ulaşabilirsiniz Peki. Şimdi bildiğiniz gibi biz Dünya Mirası Adalar Girişim grubu olarak işte İstanbul Adalarını UNESCO Dünya Mirası listesine girmesini sağlamak, işte Dünya Mirası özelliklerini ortaya çıkarmak ve anlatmak için bu programı yapıyoruz. Bu doğrultuda da konuklarımızı işte farklı konularda konuşmacı olarak alıyoruz. Sizde de çok farklı bir konuyla esasında burada ağırlıyoruz. Ee, ...sorunlara epey kafa yoruyorsunuz... ...anladığımız kadarıyla... ...büyük ada için endişeleniyorsunuz... Efendim benim düşündüğüm hep... ...biraz aykırı konular... ...kimsenin düşünmediği konularda... ...bazı fikirler... ...oluşturmaya çalışıyorum... ...o oluşturduğum fikirleri... ...zaman içinde geliştiriyorum... ...düşünüyorum, konuşuyorum... ...arkadaşlarımla konuşuyorum... ...onlardan gelen... E, ...geri beslemeleri eklemeler yapıyorum... ...bunları blog sayfama koyuyorum... ...İngilizce'ye çeviriyorum... ...İngilizce'den başka... E, ...web sayfalarına gönderiyorum... E, ...Amerika'da bir web sayfası... ...Yurajya hmm. Review bunu yayınlıyor... ...Türkiye'de... ...Sigma Turkey yayınlıyor... ...İngilizce olarak... E, ...ayrıca Türkçe makalelerim... ...Enerji Günlüğü'nde de çıkıyor... Bunlardan bir tanesi adalardaki e, faytonlar. Aslında faytonla hiç girmedim, fayton kelimesini de hiç kullanmadım makalemde. Sadece e, elektrikli arabalar üzerine biraz kafa yordum. Öyle mi? Ben e, sanki faytonlarda geçiyormuş gibi <gülüyor> düşündüm Makale ama. hiç fayton <gülüyor> yok. Peki peki peki. E, şimdi seçim meydanlarında da çok gündeme geldi tabii. Bu adalarda faytonların tümden e, kullanımdan kaldırılacağı, onların yerine elektrikli, akülü araçlar ve otobüs üzerinde e, servise konacağı hakkındaydı makaleniz özetle. E, diyorsunuz ki makalenizde bunlar iyice derinlemesine incelemeden incelenmeden servise konmuş haberler olmalı ee, yani böyle bir şey olmaz olamaz diyorsunuz çok da böyle net şekilde Efendim e, neden neden olamaz. neden neden, <gülüyor> neden olamaz bakın dün e, büyük adada yaklaşık iki saate yakın elektrik kesintisi oldu büyük adanın sistemi farklı, biz normal ulusal şebekeye bağlı değiliz, doğrudan bağlı değiliz. Biz e, deniz altından geçen high voltaj e, doğru akım HVDC kablosuyla bağlıyız. Onunla bir taraftan bir tarafa trafolar aracıyla bağlıyız ve biz orada bir havuz içindeyiz, ufak bir havuz içindeyiz. Orada bizim kullanabileceğimiz elektrik sınırlı. Şimdi e, her bir golf arabası, her bir elektrikli araba, her bir elektrikli bisiklet e, gün boyunca bu kadar çok elektrik çekerse dayanmaz bunlar. Zorlarsanız tabii dayanır. Zorlarsanız daha fazla elektrik verirseniz daha güzel, daha, daha çok elektrik üretebilirsiniz. Ama şu anda bilmiyorum fark ettiniz mi? Her evin önünde iki tane, üç tane bazen abartılı beş tane elektrikli araba var. Ee, tabii bunlar ufaldı, küçüldü. Yani bir kişi ve bir yolcuyla beraber giden... Yani o, o oldu. fark etmenin nitesinde onlar keşke arabalar yani evlerinin önünde sadece kalsa bir problem yok da onların hepsi yollarda. Evet hepsi yollarda yani çok büyük, büyük miktarda trafik oluştu. <gülüyor> evet. Eskiden hepimiz yürüyorduk. Kafamızdan geçen şey e, acaba Büyük Adada ya da bütün adalarda sadece ve sadece bisiklet kullansak nasıl olur? Hı hı. Sadece bisiklet kullansak. Yürüsek. Yürüsek hı hı. eskisi gibi. ...ama diyeceksiniz ki şimdi elektrikli araba var... ...bir tüp istiyorum... ...telefon ediyorum pat beş dakika sonra geliyor... Evet. ...bir su istiyorum... 18-20 kiloluk bir Hı -hı. su istiyorum... ...pat iki üç dakika sonra geliyor... ...çünkü çocuk artık umursamıyor... ...eskiden biz onu bayağı bir beklerdik... ...koca at arabasıyla gelirdi... ...iki günde gelirdi Hı -hı. Daha aşağıdan yukarıya... ...şimdi e, süpermarkede telefon ediyorsunuz... ...şunları şunları şunları istiyorum diyorsunuz... ...pat beş dakika sonra geliyor... ...bir kredi kartıyla çekiyor... ...bu kolaylıklar geldi bize hepimize geldi ama onun yanında da çok büyük miktarda bir elektrik çekişi geldi. O elektrik çekişi dayanmıyor, yetmiyor. Büyük adaya yetmiyor, hiçbir adaya yetmiyor. iş durmadan elektrik kesintisi var. Ee, peki, e, şey diyorsunuz ki inceleme araştırma hiç yapılmıyor. Yani kestirme anlık e, çözümler bunlar. E, bana özellikle. öyle geliyor. Bu benim benim ben endişeleniyorum. Ben endişeleniyorum. Hmm. Çünkü ee, bu elektrik sistemini bu kadar talep karşı şey yapamayacak, e, taşıyamayacak. E, şu anda da taşıyamadığı ortada, öğle saatinde kullanılacak, e, Korkunç bir şey görüyorsunuz saat 10'dan 18'e kadar korkunç bir e, yabancı turist akımı görüyorsunuz. Bunlar bizim pembe dizilerimizi seyreden Orta turistler. Çoluk çocuk geliyorlar, faytonlara biniyorlar, geziyorlar, hep beraber kebap yiyorlar, dondurma yiyorlar. Ak akşam 18'de ayrılıp gidiyorlar ve adamızı pisletip bırakıp gidiyorlar. Evet çok fazla harcama yapıyorlar ama aslında ailevi harcamalar yapıyorlar. Hiç fazla bir şeyleri yok. Beklentileri bir fayton turu fayton e, da at olmadan olmaz o faytonlar sadece bunlara çalışıyor bu ne kadar sürecek bu moda bitene kadar sürecek bu moda bittikten sonra da o faytonların oradaki işi kalmayacak yani bu moda mı diyorsunuz bu 100 senedir devam eden farklı bir şeyin yoktu. dönüşerek bugün başka hale yoktu. gelmesi 10 sene öncesinde evet. bu kadar talep yoktu Çünkü, bu kadar fayton da yoktu faytonlar e, evet. orada beklerdi biz rıhtımdan çıkardık giderdik faytonumuzu alırdık istediğimiz yere giderdik biz e, büyük adada yaşayanlar artık faytona ulaşamıyoruz tabi e, sol tarafta e, bir çaktırmadan bir yer var ...yerlileri için verilen. Oraya gidiyorsunuz... ...oradan bir fayton istiyorsunuz... ...oradan size bir tane boşta bir fayton veriyorlar... ...ama asıl Hı. faytoncu sizi sevmiyor... ...çünkü o bir küçük tur ya da bir büyük tur yapıp... 70 liraya evet. ya da 100 liraya almak istiyor... ...hiç durmadan nonstop kesintisiz çalışıyor. Şimdi e, epey çalışan insanlar var... ...bu konular üzerinde... ...işte kent konseyi olsun, STK'lar olsun... ...çalıştaylar yapıldı, raporlar hazırlandı... ...bu raporları yazan... ...adalı arkadaşımız var... Bunun her biri uygulanabilir şeyler ama şu anda uygulanmıyor. Uygulanmadığı için de bu kaosu biz aşağı yukarı işte 2011'den beri galiba çok sert yaşıyoruz. Çünkü turizm baskısı var. Evet. Oysa adalar yani bu şekilde yönetilemez. Bir alan yönetimi şart. Ama bütün bu sivil çalışmaların değerlendirilmesi yapılıp sahaya konan bir şey yok. Bütün sıkıntı bu. Yoksa... Şu andaki kurallar dahi uygulanabilse mümkün gözüküyor çünkü birçok kurum var bunların ceza kesmesi lazım faytoncular birliğinin kendini zaten denetlemesi lazım Doğru. Yani yapılacak çok şey var şimdi burada sıralamaya kalksak hem program birazcık <gülüyor> kaçacak bir de konumuzda bu değil tam olarak bu adaların altyapısı elektrik sistemi şu anda yok diyorsunuz. Mümkün değil. Yok demiyorum ee, bir altyapı hayır, var yani ama bu yeterli, e, yeterli araçlar geldiğinde e, ne olacak ve ne yapılabilir? Tabii bu zaman içinde gelişiyor. Mesela bu yılı gözlemlediğim başka bir şey var. E, elektrikli arabaların kamyonet tipleri çıktı. Yani e, Bana çok komik geldi ama önce tabi bu elektrikli arabalar e, şeydi golf Oynama arabalarıydı dört tekerlekli kocaman akülü arabalardı bunlar kapıdaki bir uzatma kablosundan bütün gece şarj yapıyorlardı. Hı hı. Gün boyunca da iniyorlardı, çıkıyorlardı, geziyorlardı. Bu golf arabalarını alabilmek için insanlarımız dediler ki işte ben kalp hastasıyım, stent takıldım, bypass oldum. Bana bu golf arabası lazım. O arabaları aldılar, izin çıktı. Bir kişi, iki kişi, üç kişi derken ortalık bu arabalarla doldu. Biz dedik ki korktuk bu kadar çok elektrik nasıl çekimi nasıl olur? Sonra bu arabalar ufaltıldı. Üç tekerlekli oldu. iki tekerlekli oldu. Bisiklet oldu. Oldu. Elektrikli bisiklet oldu, daha kolay şarj edilmeye başlandı. Arkasından yerli malı yeni üç tekerlekli kamyonetler çıktı. Basit aküyle çalışan, çok aşağı taşıyan, e bunlar kolaylık insanlarımız bunu seviyor, hoş, güzel, iyi. Ama her yerde ama her yerde bunlar çalışınca ve bütün gece bunlar böyle şarj yapınca, elektriği çekince e çok güzel. Tamam elektrik satıyoruz, para kazanıyoruz. İyi evet. bir şey zaten şu anda da elektrik fazlamız var Kullanalım İstediğimiz kadar elektrik kullanalım fazlamız var. <gülüyor> Evet şu anda elektrik fazlamız var e Onu adaya mı yönlendirecek Yok, adaya, o Suyun adaya, altından adaya, mı geliyor Çok ufak bir yer Türkiye'nin kapasitesi 82 bin küsür megawatt. Ada herhalde 30-40 megawatt çekiyordur. Bunu çok daha e, iyi bizim TİH bilir iletim hatları. Biz işte Kartal'dan bir hatla hmm. işte Maltepe'den, Kadıköy'den birkaç hatla adalara e, deniz altından doğru akım olarak şeyi çekiyoruz, elektriği çekiyoruz ve kullanıyoruz. Trafolarla kullanıyoruz. E, bu trafoların belirli kapasitesi var ve bu kapasite aşıldığı anda pıt gidiyor. Ve bu aşılma durumu genellikle öğle vakti oluyor ve ben bir haftadır bakıyorum hı hı. yani gün aşırı belki her gün bir öğle vakti bir elektrik gidiyor tekrar geliyor yani burada bir sinyal veriyor bize. Diyor ki ben taşıyamıyorum bu yükü diyor. Evet elektrik gidip geliyor bir de adaların altyapısı üst yapısından geçen şu elektrik hatları da biliyorsunuz e, herhalde e, çok problemli. Geçtiğimiz e, gün çünkü büyük bir yangının e, ucundan kurtulundu. E, şükür ki çok müthiş bir sağanak yağış vardı. Evet. Ve e, şey e, Acil Doğru. de bir müdahale oldu evet. Bu üstten geçen elektrik Allah telleri Allah'ın lütfu e, Terk edilmiş çok güzel köşler <gülüyor> Yani cayır cayır gerçekten yanabilirdi, yanabilirdi. Adanın yanabilirdi. büyük bir yanabilirdi. kısmı yanabilirdi. E, Burada da çok sıkıntı var evet. Esasında evet. E, Bu altyapı dediğiniz elektrik e, Çok maliyetli bir şey mi mesela Adanın güçlenmesi için Yok artık daha kolaylandı e, Bunlar artık son derece daha makul fiyatlara indirgendi Türkiye'de bunun Hı -hı. E, Müteahhitliğini yapan, üretimini yapan, malzemesini temin eden, montajını yapabilen şirketlerimiz var. Bu, iş, bu işler e, çok zor bir şey değil. Fakat normal çekişle e, maksimum çekiş, azami çekiş arasındaki şey çok, çok büyük. Dalgalanma Hı. çok büyük. Yani siz azamiye göre kurarsınız sistemi ama ortalama çekişiniz mesela Türkiye'de şu anda e, bugün baktığım haliyle 82 bin kapasitemiz var kurulu kapasitemiz var dün itibariyle 44 bin çekmişiz. Türkiye'nin elektrik çekimi genellikle Temmuz Ağustos aylarındadır bu aylardadır bu aylarda korkunç çekeriz çoğunlukla işte air condition klimalar filan devreye gider herkes kışın çektiğimizi sanır ama biz en çok yazın çekeriz şu anda 44 bin 45 bini bulduk. Çok büyük miktarda çekiyoruz. Aynı durum şeye de yansıyor tabii. Büyük adaya da herhalde yansıyor. Diğer adalara da yansıyor. Tabii diğer adalar bu kadar etkilenmiyor. Çünkü bu kadar tabii. turist çekmiyor. Evet. Yani biz büyük adayı aslında turistlere kurban etmiş durumdayız. Büyük adaya geliyorlar, rahatlıyorlar, geziyorlar, dolaşıyorlar. Ortadoğullar bakıyorlar. Çok plansız bir şekilde gelenler de esas da çok da mutlu ayrılmıyorlar. Yani Hı. ne yapacaklarını bilemeden geliyorlar. Geldiklerinde bir harita dahi yok. Nereye yok, gideceklerini yok, onlara gösterecek. yok. Yani o anlamda iki tarafta da çok Doğru. sıkıntı var. Kadı oranda inanır e, şimdi mısınız? Şimdi şey geldi... Pardon lafınızı geçtim. Buyurun. buyurun. <gülüyor> Kadı Orhan'da bazen yorgunluktan böyle banka oturuyorum. Önümden e, turistler geçiyor. E, ellerinde tabii navigasyon yok. navigasyonda da, Navigasyon var. Ama harita haritada yokuşu göstermiyor. Kadı Orhan'ın bir yokuş olduğunu göstermiyor. Zavallılar 200 metre yukarıya kadar nasıl çıkıyorlar inanamıyorum. Ya siz şöyle bir nizamdan yürüyün ya da madenden yürüyün. Niye bu yokuş? Siz bakıyorlar haritaya orası en kısa yol. E ama o en kısa yol Yokuş <gülüyor> Bu, yokuş demişken sizin makalenizde küçük bir yer var <gülüyor> onu paylaşmak istiyorum dinleyicilerle ee, müsaade ederseniz e, şurada notlarımın arasına almıştım ha, şöyle e, her yaşta yürümek sağlıktır adalarda herkes yürür eşyası olan acelesi olan faytona biner yürümeyen zaten e, prinkipoya büyük adaya gelmemeli ana kıtadan ayrılmamalı. Çünkü sağlık hizmeti gerekirse karşıya acil geçmek zor, e, sorundur. Bana sorarsanız söyleyeyim. Kadı Yoran tepesinden günde birkaç kere çarşıya inip tekrar eve çıkmazsam kendimi iyi hissetmem. Çok doğru. <gülüyor> çok doğru. Ne zaman gitsem Büyükada'ya daha iyi, sağlığımın daha iyileştiğini e, hissediyorum. E, yani bunu bir, bir şey olarak söyleyemem ama ne bileyim tansiyonum toparlıyor, işte kolesterolüm herhalde düşüyor, ne bileyim şekerim herhalde düşüyor. Büyük ada bana mutluluk veriyor. Büyük ada yaşamak büyük mutluluk. Yürünebilir adalar diyorsunuz. Yürünebilir <gülüyor> adalar tabii. Hatta bisiklet keşke biz bisikleti daha çok teşvik edebilsek, daha hmm. çok bisiklet kullanımını sağlayabilsek, İnsanlarımız bisiklet kullansa, yürüse, koşsa. Ama tabii şeyin getirdiği medeniyetin getirdiği durumlar var. İnsanlar artık 12 ay kalıyorlar. Eskiden 3 ay yaz döneminde kalıyorlardı. Bizim ev öyle 3 aylık bir ev. E, yalı, kışın kalmamıza imkan yok. E, ama şu anda doğal gaz geldi. Yollar parke taşları kalktı. Onun yerine hmm. asfalt yapıldı. Asfaltın yapılması bu elektrikli arabaların evet. kullanımını kolaylaştırdı. Gece dün akşam saat 9'da 21'de e, Çankaya'da oturdum. Anımı bekliyorum. O da aşağıda bir iş bir şey aldı. Onu getirecek. Ben de onu orada bekliyorum çünkü tam yokuşun başı. Orada oturuyorum. İnanılmaz bir trafik gördüm. İnanılmaz. Yani elektrikli arabalarla insanlar. O esnaf. O kamyonet dediğim şey. Şu ailesini doldurmuş. Dört kişi arka tarafa. Onunla böyle tur atıyor. Allah'tan elektrikli arabalar fazla hız yapamıyorlar. Ama o hız da çok fazla. Ama sesleri çok de büyük. çok az. O çok Abi, ani bir kazaya. Duymadığınız için kenara çekilebiliyorsunuz. Ele bir de eğer kulaklık takıp iPhone, iPhone evet. telefon konuşuyorsanız büyük evet. değil ki. Şimdi bir küçük ara verelim. Sonra da bu kaynaklarımızı nasıl kullanacağız? Bakalım. Robert <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> ben Önceden Wagner aldım. tercih ederim. Ben size söylemiştim. <gülüyor> Ben var istiyorum. <gülüyor> Peki bir daha sefere Haluk Bey. Bu akşam değil mi Robert Plant? Evet, evet. Nerede harbiyede? Ee, mi? Evet, harbiyede. evet, harbiye Evet. Efsane rock, ikon... <gülüyor> <gülüyor> rock ikonu Led Zeppelin'in solisti Robert Plant ve The Sensational Space Shifters'la beraber yaptığı son albüm Care of Fire'dan Merry Queen dinliyoruz. efendim. Konuğumuz Haluk Dreskeneli ile beraberiz. Enerji analisti kendisi. Adalardaki altyapı sorunlarını ve enerji sorunlarını da konuşuyoruz. Şimdi Haluk Bey biliyorsunuz ada farklı bir coğrafya. Yani şehir gibi de düşünemiyoruz. Ada deyince de böyle kısıtlı kaynaklar geliyor tabii. Bu yani bir de yüksek maliyetleri var tabii adalara giren şeyin. Atığın da gitmesi yüksek maliyet. Yönetim Zorluk işte kısıtlı su Enerji kaynakları filan Girdisi ve çıktısı maliyetli bir coğrafya Değil mi özellikle bunu Vurgulamak gerekiyor şimdi giren Belli elimizde güneş Rüzgar denizimiz var çıkan Da belli bol çöpümüz At fışkısı insan atığı Filan şimdi adalarda Sürdürülebilir enerji modeli olabilir mi Yeşil enerjiden söz Edebilir miyiz yeşil enerjiyle Döner mi <gülüyor> Çok zor bir soru efendim. Yalnız tabii atık derken siz atıktan ne anlıyorsunuz? Siz atıktan eğer at besini atık olarak düşünüyorsanız ben at besini atık olarak görmüyorum. At besi gübredir, hı hı. çiçeklerimizin besinidir. Ee, onlar bir yağmur yağar gider. Ben çöp olarak, atık olarak pet şişelerini görüyorum işte alüminyum kutuları görüyorum. Kağıtları görüyorum. Kağıt bile değil aslında. Kağıt bile olmayabilir. Bizim arkamız Hristos Tepesi'ne bakan geniş bir çayır ve orman arazisi. Oraya insanlar geliyorlar. Alışveriş yapıyorlar. Süpermarkette. naylon torbalarıyla geliyorlar. Sepetlerini açıyorlar. Orada piknik yapıyorlar. Son derece makul bir fiyata. Hafta sonlarını geçirip gidiyorlar. Sonra da bütün pisliklerini bırakıyorlar. Bütün pislik dediğim, dediğim gibi işte pet şişeler Kola şişelerin petleri, suyun peti, pet bir felaket zaten evet. çözülmüyor. Ee, ama besin artıklarını gene ben şey olarak görmüyorum. O, o da bir şey gübre. Ee, bu bu tip gübreler bir araya geliyor, yağmurla karışıyor, çözülüyor, eriyor ve e, bizim bitkilerimize şey oluyor, besin oluyor. Ee, yeşil enerji derken e, güneş, rüzgar ve hidrolik diyorsanız. Ee, rüzgara bizim yapmamız imkan yok. O kadar e, rüzgar yet, yetmiyor. Bizde o kadar çok rüzgar yok adalarımızda. Yani bu adalarda e, Prens Adalarında İstanbul Adal'ın o kadar yeterli miktarda rüzgar yok. Ama Bozca'da da %45 oranında rüzgar var. Gökçe'de da gene o civarlarda. Ee, Bozcaada Gökçeada tam rüzgar için ideal. Bizim e, ne olabilir? Termik santrali düşünmüyorum. Çok geniş alan lazım. Termik <gülüyor> santrali tam abuk bir iş. Ama e, bir... E, Güneş santrali belki çatılarda işte shingle'ların yerine kullanılabilecek şekilde çatı güneş santralleri olabilir. Şu anda gördüğüm kadarıyla büyük ada ve diğer adalar sadece elektriği alabilirler. Kendi üretme imkanları çok çok sınırlı. Çatıda üreteceksiniz. Bir de açık alanlar da var. Pek bir açık alan göremiyorum. Evet, esasında ada olarak çok model oluşturabilecek bir hali var adalarında yani biz çıktılarımızı organik şeylerimizi kompost ayı yapmıyoruz Doğru. adada yani en minicik şeyden bile başlasak bir, çok önemli bir katkı ve o Doğru. çok değerli de bir gübre esasında Doğru. alıyoruz çöpümüzü büyük bir maliyetle karşı kıyıya aktarıyoruz Doğru. yani budadığımız ağaçları bile dönüştüremiyoruz Keşke aktarabilsin. At da o şekilde. Evet. Yani müthiş bir... E, yani Camımızı bile ayrıştırmıyoruz şu anda adada. Doğru, doğru. Bu kadar e, şey... Geri bir... E, bir de bırakıp gidiyoruz, gidiyoruz ortaya. Için çok e, üzün, üz, üzülüyoruz açıkçası. Çünkü... E, bilmiyorum bir yerlerden başlanması gerekiyor sanırım. Bir de e, demin dediniz yani ya, Rüzgar olmaz falan. Zaten kuşların göç yolu yani. Değil evet mi? Zaten kuşların göç yolu. Olamaz. Bu arada Haluk Bey'in bir de... E, e, <gülüyor> yine bir farklı makalesi daha var onu da belirtelim ilgilenmek isteyenler okusunlar e, kuşların e, göç yolunun üzerinde olan üçüncü e, havaalanındaki e, sorunlardan e, bahsediyor ama bu, bunu Haluk Bey'in e, ötesinde zaten herkes dinlendirmişti Çiğdem Toker'in de bildiğiniz gibi çok önemli bir yazısı vardı orada e, çoğu havaalanı e, şeyse hava e, Şirketi buraya gelmek istemiyorlar. Anlaşma da yapmak istiyorlar. Kuş riskleri dolayısıyla... Neyse sonuç olarak <gülüyor> biz hayvanlarla beraber bu kuşlar, atlar, e, kediler, köpekler, kirpiler, Martlar, adada yaşayabilmeyi becereceğiz <gülüyor> Malik Bey. <gülüyor> İyi, yaşayacağız tabi ben Dünyanın en güzel mekanında yaşıyoruz orada büyük adada Yani e, emin önden çıkıyorsunuz, biniyorsunuz, arkanızda bütün dertleri, güç, her şeyi bırakıyorsunuz. Yorgunlukları e, mücadeleyi kavgayı her şeyi arkanızda bırakıyorsunuz böyle adanın keyfine bakıyorsunuz. Verdiğiniz para 3 kuruş onunla beraber koca bir gemi sizin. O gemide büyük adaya doğru gidiyorsunuz. İnanılmaz güzel bir mekana doğru gidiyorsunuz. E, o mekanda zaman geçiriyorsunuz. Sabah kalkmak muhteşem oluyor. E, işte hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sokakta yürümeniz yeterli. Peki efendim programımız hızlıca bitti sonuna geldik. E, konuğumuz ha, e, enerji analisti e, Haluk Dres Çok teşekkür ederiz Haluk Bey. Ben teşekkür ederim efendim. Evet. Sağ olun. E, e, Tekrar dinlemek isteyenler için hem programlarımızı hem geçmişteki Açık Radyo'nun podcastından veya Dünya Mirası Adalar Facebook sayfasından da yayınlarımızı takip edebilirler. Ayrıca sosyal medya araçlarımız. Twitter, Instagram ve Facebook sayfamıza da girebilirsiniz. Burada e, eski programların görselleri, yeni e, programımızın da makaleleri ve görsellerini bulabilirsiniz. E, Hoşçakalın. Adalar hepimizin.